Thank you.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 Niye mi? Ya çünkü miyar demesini beceremeyip... hep mi, mi dermiş. Bunun üzerine de adı miyik almış. Bizim mi?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 Mi bilgit bilgit gülmüş <gülüyor> Gene geri inecek olduktan sonra tırmanmaya değmez demiş Sonra yayılmış güneşe yalanıp keyif etmiş Güneşte keyiflenmesi pek uzun sürmemiş çocuklar. Nereden geldiği belli olmayan... ...kocaman bir çoban köpeği... ...bahçeye girmiş... ...ve bizim Mi'yi gözüne kestirmiş. Kocaman uzun türlü kuyruğunu sallaya sallaya... ...Mi'nin yanına sokmuş. <gülüyor> Önce durmuş... <gülüyor> ...koklamış. Sonra da başlamış yine deminki gibi havlamıyor. <gülüyor> bizim Mi'nin minicik biri ağzına gelmiş. Annesinin söylediklerini dinleseydi...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 ve hem üzüntiden hem de utaştan hem de çaresizlikten ağlamaya başlamış. Mi o kadar çok ağlamış ki çocuklar. Mi mi mi. Bu acı bir yavlamaya sonunda sesini annesine duyurmuş. Ve annesi hemen gelip yavrusunu kurtarmış. Bu olay Mi'ye öyle bir ders olmuş ki o günden sonra annesinin öğrettiği her şeyi can kulağıyla dinlemiş. Kendisi de büyüyüp anne olunca ilk işi ne olmuş? Hmm, yavrularına bu olayı anlatmak olmuş. Mi Mi tamam mı yavrularım? Siz sakın benim gibi yapmayın. Olur mu? Mi Mi demiş. Yavruları da cevaplamışlar.